Mücadele Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Eşi hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah elbette duymuştur. Allah sizin konuşmanızı duymaktadır. Şüphesiz ki Allah duyandır, görendir. İçinizden eşlerine zihar yapanların kadınları onların anneleri değildir. Onların anneleri ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz ki onlar çirkin bir söz ve yalan söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlara zahar yapıp sonra da söylediklerinden dönenlerin eşleriyle cinsel olarak birleşmeden önce bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Buna imkan bulamayanlar eşleriyle cinsel olarak birleşmeden önce ardarda iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 yoksuluğu doyurmak zorundadır. Bu kolaylaştırma Allah'a ve elçisine inanmanız nedeniyledir. İşte şunlar Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kafirler için elen verici bir azap vardır. Allah'a ve elçisine karşı gelenler kendilerinden öncekilerin tepelendiği gibi tepelenmiş olacaklardır. Oysa hepsine elbette apaçık ayetler indirmişizdir. Kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek, ve dünyada yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Allah onların unuttuğu şeyleri bir bir sayıp dökmüş olacaktır. Allah her şeye şahittir. Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka o Allah'tır. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olsunlar. Nerede olurlarsa olsunlar mutlaka o onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü dünyada yaptıklarını onlara bildirecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Gizli konuşmaktan engellendikten sonra yine o yasaklananı yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve elçiye isyan konusunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı şekilde selam diyorlar. Kendi işlerinden de bu söylediklerimiz yüzünden Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi diyorlar. Onlara cehennem yeter, oraya gireceklerdir. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler aranızda özel konuşacağınız zaman günah, düşmanlık ve elçiye isyan konusunda gizlice konuşmalar yapmayın. İyilik ve takvayı yani duyarlılığı gizlice konuşun. Yalnızca kendi huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı takvalı olun. Gizli konuşmalar sadece şeytandandır. Bu iman edenleri üzmek içindir. Allah'ın izni olmadıkça şeytan onlara hiçbir zarar veremez. Müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denince kalkın ki, Allah da içinizden iman etmiş kişileri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükselsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Elçi ile özel bir şey konuşacağınız zaman bu özel konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Sadaka verecek imkanı bulamazsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Elçi ile özel görüşmenizden önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapamadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve elçisine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi? Onlar yani münafıklar ne sizdendir ne de onlardan bile bile yalan yere yemin ediyorlar. Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamış olacaktır. Şüphesiz ki onların yaptıkları çok kötüdür. Yeminlerini kalkan yani bahane edinip Allah yolundan saptılar. Onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Onların malları da çocukları da Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir şeyde asla yarar sağlamayacaktır. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. O gün Allah onların hepsini diriltecektir. Onlar dünyada size yemin ettikleri gibi mahşerde de ona yani Allah'a yalan yere yemin edeceklerdir. Kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanıyorlar. Dikkat edin, şüphesiz ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları etkisi altına aldı ve kendilerine Allah'ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın tarafındadır. Dikkat edin, şeytanın tarafında olanlar kaybedenlerin ta kendileridir. Şüphesiz ki Allah'a ve elçisine karşı gelenler, işte onlar en alçaklar arasındadır. Allah, ben, elbette ben ve elçilerim şüphesiz ki galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah kuvvetlidir, güçlüdür. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları veya çocukları veya kardeşleri veya akrabaları da olsa Allah'a ve elçisine karşı gelenlerle dostluk ettiğini göremezsin. İşte Allah onların kalbine iman yazmış ve katından bir ruh, yani Kur'an ile onları desteklemiştir. Allah onları içlerinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah kendilerinden razı, onlar da ondan memnun olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafındadır. Dikkat edin, Allah'ın tarafında olanlar kurtulanların ta kendileridir.